Farklı sohbetlerimizde işledik ee, Ama TB önemli bir müessese ee, insan e, Hata işleyen Bir varlık e, Ve hatasının e, Muhasebesini Yapma yolu e, Açık bırakılmış Yani hata işledin mahvoldun Denmemiş Hatasını Mahvolursun yani Mahvolulduğun değil. Ha, mahvoldun denilmiş. Geçmiş zamana mahvolursun. Mahvolursun. Ee, onun için bir e, kapı aralanmış, dönme, ee, yeniden dönme kapısı aralanmış. Şimdi günah insanla beraber olan bir e, alan. E, İstikamet de insandan istenen alan. E, bu alanda gidip geliyor e, insan. Yani Kur'an'da da Allah çok tevbe edenleri ve çok temizlenenleri sever buyuruluyor. Yani çok tevbe etmek, çok temizlenmekle beraber zikredilmiş. Yani bir anlamda e, tevbe etmek, temizlenmekle eş değer tutuluyor, yan yana zikrediliyor. Belki o kalbin kirlenmesi bir günah işlendiğinde... O tarz bir hadis-i şerif de var. Siyah bir nokta düşer kalbe diye. Şimdi e, yani tevbe ile ilişkimizi konuşalım diyorum. Günahla ilişkimizi konuşalım. Tevbe ile ilişkimizi konuşalım. E, bir Müslüman neden tevbe diye bir e, gündemi olmalı onu konuşalım diye düşünüyorum bugün hocam. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim Bir kere hocam e, Tevbe Demek günah Demek e, hata demek Yani hatadan dolayı Günahtan dolayı Tevbe gündeme geliyor Biz insan olarak allah Teala'nın Yarattığı gibiyiz e, Bu Yarattığı Bünyemiz günah ...ortamına uygun bir bünyedir. Yani günah... ...bizim işte yaşadığımız... ...coğrafyanın etkisiyle ortaya çıkmış bir şey değildir. Veya aldığımız gıdadan dolayı... ...bünyemiz değişti de günah işliyoruz... ...öyle değiliz. Tertemiz bir yerde, cennette yaşıyordu babamız. Ve orada hatayla yüzleşti. Evet. Dolayısıyla Rabbimiz bizi yaratırken hata edebilir tarzda evet. yarattı. Melekleri de hiç hata etmezler olarak yarattı. Ali melekle bizim aramızda bir fark var. Evet. Onun için melekler hiç sevap kazanamıyorlar. Sevabı insan kazanıyor. Neden? Çünkü melek sadece... Yani sevapla günah birbirinin karşıtı var. Karşıtı. Yani sevap bir emek üzerine kazanılıyor. Evet. Melek bir emek vermiyor. Yaratılışı hep doğru olmak üzere ibadet üzere i̇badet, Ne için yarattıysa Allah evet. O kıvamda kalıyor melek Kaldığı için de sevap kazanmıyor evet. Kıyamet günü melekler Amelleri açısından bir hesaba çekilmeyecekler Ne sevap ne günah Melekler için söz konusu değil. Bizim için sevap ve günah söz konusu Bu sebeple Biz tövbeyi konuşurken Otomatik olarak günah ve hatayı konuşuyoruz Bu da çok yabancımız bir konu değil. Doğamızda var bizim. Allah-u Teala'nın da bizi muhakaza ettiği yani niye, neden diye sorguladığı şey günaha aldırmayışımızdır. Kul hata eder. Peygamberlerin dışında hiç kimsenin bir garantisi yoktur. Peygamberlerin garantileri var. Hata ile günah arasında da bir fark var değil mi? Var tabii yani günah la hatayı biraz daha yani günlük hayata döndüğünde ona hata diyoruz biraz daha evet. beşeri ilişkilerde de hata diyoruz ama günah Allah Teala'nın yasağını yapmak demek özellikle daha orada hududullah bir gündeme geliyor yani değil değil mi? mesela bir insan öldürdü insan öldürmekle işte sol elle yapılacak bir işi sağ elle yapmak arasında dağlar kadar fark var. İkisi de yasak aslında. Yani mesela sağ elle taharet yapmayınız buyurdu evet. dinimiz. Ee, bununla insan öldürmek arasında, kumar evet. oynamak arasında uçurumlar var yani. Evet. Birine hata diyoruz, öbürüne günah diyoruz olabilir ama her halükarda ikisi de dönüş yapılması gereken bir evet. şey. Bu bir. 2, Allah-u Teala'nın mülkünde, Allah'ın kanunlarının geçerli olduğu bir hayatta dönüşü olmayan yani tövbesi olmayan bir günah ve hata yoktur. En büyük suç Allah'ı reddetmektir haşa. Şirk koşmaktır. Allah'ın oğlu var, ortağı var demektir. demektir evet. En büyük suç budur. Bunun bile tövbesi var. İman etmaz geçtim bu hatadan." Dedin mi? Bu bile yani dönüşü olmayan bir gidiş güzergah yok bu kainatta. Bu da Allah o, o yol açık bırakılmış. O yol Allah açık bırakmış bizzat. Evet. Bu da Allah Teala'nın büyüklüğünü, rahmetini sonsuz olduğunu, rahmetinin sonsuz olduğunu ve kullarını yaratmadaki maksadının kulların iyi olmasını görmek yani oldu günah içinde kalsın batsın bu demiyor Allah Teala. Öyle buyurmuyor. Evet. Kapıyı herkese açık bırakıyor ama girmeyeceğini de bazı kullarının biliyor Allah. Teala. Evet. Bildiği için de bir sürü cehennemlik yarattık buyuruyor. Çünkü onu cehennemde kalacağını biliyor Allah Teala. Evet. Biz bilmediğimiz için de kaba bizi yaratanı yıkmaya çalışıyoruz insan olarak. Halbuki biz seçebiliriz, seçeriz, irademiz evet, var. Evet. Keyfimizden ferahat edemiyoruz, evet. zevklerimizi vazgeçemiyoruz. İnatlı, i̇nadımızdan vazgeçmiyoruz. Sebebi çok. Şöyle anlaşılsın diye söylüyorum. Bugün için değil. Ama o zaman, o ilk zamanda şeytan aklını başına alsaydı ona da kapısı açıktı Allah teala. Evet. Aklını başına alamadı biz diyoruz yani. Ya İna, ...inadından vazgeçemedi İblis. Evet. İnadından vazgeçeğinizin kapı ona da açıktı. allah Teala kimseye kapısını kapatmıyor. Ama kimseye de yalvarmıyor. Ne olursun gel de demiyor kimseye. İlla ki e, senin iraden olsun sen geleceksin buyuruyor. Bu sebeple tövbeyi bu mantıkla baktığımızda... Bizim namazımız kadar bize yakın bir işte öbe. Evet, evet. Orucumuz kadar yakın bir şey. Yer yer oruçtan da kıymetli, namazdan da kıymetli. Neden? Neden, nasıl? Çünkü namazdan kıymetli deyince böyle bir Hı -hı. E, kaşların çatıldığını anlıyorum şimdi. Şöyle, şirk dediğimiz hatası olan biri, namaz ha, kılsa ne olacak? En büyük günah, evet. E, namaz kılsa ne olacak? Namaz kılıyor ama şirk hatası var. Mesela, maazallah. Ummayız kimse böyle olsun diye ama faizin haram olmaması gerektiğini düşünen birisi. Beş vakitte namaz kılıyor. Camiden çıkınca da imamla tartışıyor. Faize niye haram dedin sen diyor. Yani o bir haramı helal Allahu Allah-u Teala'ya başkaldırış bu. Evet. E peki bu adamın namazı var mı? Yok. Acilen bu hatadan tövbe etmesi namazdan önemli o anda. Evet, evet, çok önemliyendi. Evet. Namaz gidiyor yoksa namaz evet. da boşa gidiyor. Yani tövbe deyince biz sadece ekmek çaldı fırından onun tövbesini anlamıyoruz. Ya da işte namaz kılmadı, namaz kılmamaktan Allah'a karşı işlenmiş bütün hatalardan tövbe söz konusudur. E en büyük hata da zaten Allah Teala'nın rububiyetine uluhiyetine yani Allah olmasına karşı. Kulun yaptığı edep dışı hareket. En büyük tövbe orada olacak. Yani biz tövbemizi hep katillere tavsiye ettiğimiz bir şey olarak göremeyiz ki. İşte Filancayı öldürmüş çabuk tövbe et. Evet o tövbeye muhatap birisi. Ama buradaki tövbe imanla ilgili tövbe bir defa. Evet. İbadette ise, ibadetle ilgili tövbe. Kul hakkıysa ise kul hakkıyla ilgili tövbe. Ahlakla ilgili ise ahlakla ilgili tövbe yani muhakkak tövbe edilecek bir alan mesela biz hep konuyu oraya getirmekle meşhuruz ya yani eşlik olarak eş olarak yaptığımız hatalardan da tövbe edilecek yani kadının hakkı konusunda kocanın hakkı konusunda sıkıntılar olan birisi e, bundan tövbe edecek. Kul hakkı ihlali olduğu için de gidecek kul, kuldan helallik isteyecek. Yani herkesin gündeminde yani tevbe nerelerde gerekli? Tevbe hayatta gerekli. Hayatta gerekli. Hayatın yani neyi ihlal edersek tevbe gerekiyor. Bunun farkında olmak. Değil yani bunu şöyle bir açılım yaparak cümlemi toparlayayım o zaman hocam. Tevbeyi işte katiller için, şarapçılar için diye belli başlı 3-4 günaha indirgediğimiz zaman tövbe edecek bir iş yaptık işte. Tövbe edilecek bir iş o zaman. Ya yani bu burada da zihniyet yanlış. Ee, yanlış tabii. O zihniyetten tevbe etmek lazım. Zaman, Ondan rücu etmek yani, lazım. Aksi takdirde tevbellik bir hatada bulunduğumuz halde onu başkalarının üzerine savsaklayarak evet. Yanlışta batıyoruz biz Yani kendim kayıyorum Buzlu bir zeminde Aaa filancalar kayıyor diyoruz Aslında kay sen de kayıyorsun Yani bu imandan Başlıyoruz İmanda tövbeyi gerektiren hatalar olabilir Şöyle sorabilir miyiz hocam Yani tevbe duyarlılığının azalması diye bir hadise. Kesinlikle var hocam. Neden oluyor bu hocam? Yani bunu da tahlil etmek lazım. Yani insanlarımız yani tevbe işte bu şunların işi tevbe. Benim işim değil gibi bir e, algıya da geliyorlar. Ya mesela hocam bir insanı keserek öldüren, canı görülüyordu kurşunla öldüren tövbelik görm görmüyorsa kendisine. Evet. Adama bak ya kesmiş adamı diye sen de kurşunla öldürdün. Yani aslında ikisi de cinayet. <gülüyor> cinayet. Evet. Ama kurşunla öldürmek günlük görüle görüle sonunda doğal ölüm oldu da bıçakla kesersen adamı çok kötü oluyor. Yani. Evet, evet. Yani doğru. Yani mesela ne diyor? Orantısız güç kullandı diyor. Orantılı kullanınca Yani orantılı kullanıyorsun. Cinayet. Çocuklar ölüyor, bir şey olmuyor. Öyle bir şey hani Suriye için gündeme gelmişti. Yani Esed kimyasal silahla öldürürse orantısız, e, orantısız güç oluyor dünya ayağa kalkıyor ama Esed mesela 10 yıl içerisinde yüz bin adamı e, normal konvansiyonel silahlarla öldürdüğünde cinayet işlemiş oluyor. Yok devletin hakkı o, o zaman evet, ben evet. bunu gülünç kabul ediyorum i̇şte evet. aynı şey tövbe konusunda da başımıza evet. geliyor yani bir insan kendisi günaha batmış haberlerde gündeme çıkan bir şeyi yuğuluyor, evet. yuğuluyor. Yani mesela işte bir çocuk dövüyor bir baba diyelim, evet. yani elbette hata bu. Ama başkasının dövdüğüne adam çocuğunu niye dövdü diyor, e sen niye dövdün? E yaramazlık yaptı diyor. O da kendine <gülüyor> göre yaramazlık yaptı. Bu ikisi de kabahat bunu. Evet. Yani kabahatlerin rutinleşmesi <gülüyor> kadar. Evet. Acı bir gerçek yok ortada evet. e, Bunun en bariz örneği hocam Şimdi mesela Faizden ben örnek verdim mi Yok cinayetleri konuşalım oluyor Ya Allah'a karşı suç olduktan sonra evet. faiz de suç Yani Kur'an'da Değil mi? En Allah harba açmak yani. yani insanı bıçakla kesip öldürürken Kötü cinayet oluyor e, Bu cinayet Mesela sarhoş adam araba kullanınca Kaza yaptı öldürdü diyor e, Sarhoş'un de, sarhoşluğu Bu cinayet nedeni ise eğer Niye biz bunu bıçakla adam öldüren gibi suçlu görmüyoruz evet. Niye Alkol kanunun koruması altında çünkü evet. Yani bir tür kanunlar Satışına izin vererek de olsa Alkolü koruyor e, yo, Sonuçta adam öldü Biri evet. bıçakla öldürdü Biri sarhoşken öldürdü Yani bu e, bizim başımıza bir Sıkıntı getirdi. Nedir bu sıkıntı? Haberlerden izleye izleye toplumun özü gözünde göre göre sonunda en ağır şeyler bile basitleşti gözüme. Alıştık. Yani normalleştirdik. Ne kadar, ne kadar kolay diyorsunuz bunu alıştık diyorsunuz. Ee, normalleştirdik. Zaten hadisi şerif ne buyuruyor? Efendim sonra kıyamete yakın bu öldürme olayları çuvalı. candan buyuruyor ki katil yakalanacak. Niye öldürdün denecek bilmiyorum işte öldürdüm diyecek. Evet. Bu rutinleştirme, Rutin, evet. normale dönüştürme faciası bu. Dolayısıyla akla tövbe hiç gelmiyor. Evet. Akla ilk defa hangi avukat bunu kurtarır hapisten o geliyor. Evet. Bu hatta ve hatta güzellikler Allah'a ait de olsa suç haline geliyor. Mesela Allah kısası emrediyor değil mi? Evet. Cinayete verilecek en ağır ceza. Meydanda öldürün insanlar görsün diyor, kısas yapın diyor. Bunu konuşmak suç haline geliyor bu sefer. Evet. Neden? E çünkü e, katil... Yani haşa Allah'ın merhametinden daha merhametli daha, bir rol. Yani yaratandan işte. daha merhametli Avrupa Birliği yasaları oldu bu sefer. Evet. Yani yaratandan daha merhametli olduk. E, allah Teala kadına erkeğe bir rol biçti bu kainatta. Bunu Kur'an'ında berçinledi. O rolde bile hata bulunur oldu. Bir de şu mu hocam? Yani sanki tevbe daha dindar insanların işi. Daha dindar insanların gündeminde. Yani onlar farkında olur. Hadi sonra. Yani Ama mesela ben Müslümanım deyip de... ...yani tevbe gündemine girmeyen insanlar da var. Yani tevbe mefhumu adeta dünyasından uzaklaşmış olan insanlar var. Yani o nerede? Mesela Allah'ın... Hududu, hududullah diye bir e, mefhum gündemine girmemiş olmak. İstikamet diye bir mefhum gündemine girmemiş olmak. Dolayısıyla yani doğru mu gidiyorum, yanlış mı gidiyorum? Yani Allah'ın hududunu, hukukunu ben ihlal mi ettim gibi bir meselesi olmamış olmak. Şimdi bir defa baştan savma, evet. baş, savsaklama bir insan hastalığı. Evet. Yani hep bir başkasının hatasını bakıp teselli buluyor insan. Evet. Yine ölümden örnek verelim. 5 kişi öldüren biri 15 kişiye göre kendini masum görüyordur. Evet. Ya 15 kişi öldürmüş adam. Hayır. Allah katında bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmektir. Öldürmek, bitti. bitti. Bitti. Yani bir kişiyi kastel öldürenle Hitler arasında bir fark yok Allah katında. Evet. Hitler de bütün insanlığa cinayet evet, gözüyle evet. bakmıştı. E bir kişi de öldüren Kur'an ne diyor? Fe kennema katala Bütün insanları öldürmüş gibisin sen. Evet. Yani bu mantık iyi müminde olur bir mantıktır. Tövbenin hacca gidip geldikten sonra yapılan bir iş olduğu zannedilmesi tövbelik bir durum zaten. Evet. Yani bu bir savsaklama çeşidi. Biz şu, asıl sorunumuz şuradan kaynaklanıyor. Ölümü yaşlıya ait bir sorun olarak evet, görüyoruz. Evet. Halbuki herkes ölecek yaşta. Her yaş Ölüme en uygun yaştır evet, evet. Böyle bakamadığımız sürece de Çünkü takvimi bilmiyoruz yani, İlahi yani, takvimi bilmiyoruz Doğarken ölen var 1 evet. yaşında ölen var 7 yaşında ölen var 13 yaşında ölen var 20 yaşında ölen var 110 yaşında ölmeyen var evet. e, Dolayısıyla herkes ölüme müsait bir yaşta yaşıyorsa eğer Ve imanımız ahirette Hesaba çekilmeye yönelik bir imansa her dakika hazır olmamız lazım bizim. Bunu ileri savsaklama yaptığımız zaman, ileri yaşlara ertelediğimiz düğünden sonraya, iş bulduktan sonraya, haçtan sonraya, emekli olduktan sonraya ertelediğimiz zaman temel sorun ahiretteki muhasebeye iman sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Onu anlamamış oluyoruz. Onu hayatımızda yerleştirmemiş oluyoruz. Evet. Zihnimizde yerleşkesi yok ahiret Evet. E Amentü ve melaketi. Onu söyleriz. Söylüyoruz. Allah'ın azametini söylüyoruz. Hatta birisi kabir azabı yok dese onu reddediyoruz. Nasıl inkar ettin hadisleri diyoruz. Mizan, terazi, hesap, bunlar konuşulurken bülbül gibi konuşuyoruz. Buyur hesaba hazır mısın? diye kendimize bir soracak. Aynaya baktığımız bir pozisyondaysa fiyasko ile sonuçlanıyor. Bunların hepsi ...oturup ahirete imanımız günlük realitemizde ne kadar etkili bunu sorgulamaya dayanıyor. Yani eğer bir mümin tövbeyi günlük bir ihtiyaç olarak yatmadan önce bir istiğfar edeyim ben tövbe edeyim düşünmüyorsa eğer... ...o zaman mümin yanılıyor. Bu yanılgısı da ahirete iman üzerinde. Evet ahirete inanmıyorsun haşa demiyoruz... ...çünkü bu sorun sizin ve benim de sorunum aslında... Tabii, tabii. ...yani bu... ...birini itham ederek söyleyeceğimiz bir şey evet. değil bu... Ben de A versiyonu var... ...sizde B versiyonu var... ...öbür Müslüman yani, da C versiyonu dil var... ...dil sürçmesi oluyor... ...yazarken bilmem konuşurken... ...trafikte değil mi yani... ...her yerde hocam... Her in, yerde. ...insan olarak yaşıyorsan... ...hataya maruzsun sen... Evet. ...insan olarak yaşıyorsun çünkü... E, ...insan olarak yaşadığıma göre... ...muhakkak bir hesabım olacak... ...en azından mesela çok bariz bir örnek verelim... Ee, ...kalbi sorunlarımız var bizim. Enteresan. Kalp sorunlarımız... ...yani allah Teala kalbimizde de küfre ait... ...bir sem sempati olmamasını istiyor değil mi? Evet. Yani, kalbi arındırmak. Kalbi kalp arındırmasında herkesin sorunu olabilir. Yani sahabede olsan kalple ilgili bir sorun yaşayabilirsin. Mesela Bedir'e katılıyor... Allah Teala'nın mağfiret ettiği birisi efendimizin Mekke fethiyle ile ilgili aile endişesi taşıyor azat değil mi? Mektup göndermek istiyor. Yani bundan iyi örnek olur mu üstadım? Ya. Yani hangimiz Bedir'e katılmış birisinin tırnağı olabiliriz bu dünyada? Ama aile diye bir şey ama, de girince devreye. Babam, dedem tehlikede olabilir. İşte orada onlar muhasaralı altına alınabilirdi. Peygamber Aleyhisselam Mekke'yi fethetmek için geliyor, hazır olun diyor. Ya. Ya ...bu vatana hıyanat gibi bir isim... ...alıyor bizde... Ee, ...ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o geçmişle... ...şimdiki nedametini bakıyor... ...tamam kapatalım bu dosyayı diyor... Evet. ...çünkü çok da böyle... ...yaptım var mı diyeceğiniz diyen bir tavrı yok ortada... Tabii. ...radıyallahu anh... ...Bedir'de de büyük bir... E, ...sevap kazandı... Can, ...can imtihanını vermiş... ...bir küçük teknik arıza diyelim... Evet. ...oluşuyor... ...ama yaptım var mı diyeceğiniz... ...demiyor... Evet. Dolayısıyla e, tövbe ediyor. Tövbe edince de kapı kapanıyor. Şimdi bu pozisyon önümüzdeyken ben 80 senedir hiç sabah namazı kaçırmadan yaşadım diye şımaramam ki. Başka bir yerde bir hatam vardır. Hanımıma karşı hatam vardır. Kocama karşı hatam vardır. Çocuk terbiyesinde bir, çocuk eğitiminde bir hatam vardır. Yetiştirdiğim çocuklarda bir benim için bir imtihan konusu. Dolayısıyla masumluk, hatasızlık ...mükemmellik iddia etmemiz... tövbeye gerektiren bir şey zaten yani... ...yani orada bir defa pot kırıyoruz biz... ...yani nasıl mükemmellik iddia ederiz... ...hatta hatta ben böyle konuşurken... E, ...Allah dostu diye inandığım birisi dedi ki... ...üstad dedi ben sana başka bir örnek vereyim dedi... ...hani estağfurullah biz kim... ...bu neyimiz yandık biz kıyamet günü diye... ...tevazu yapıyoruz ya dedi... ...o bile bir hata çeşidi dedi... Evet. Yani ...inanmadığın şeyi söylüyorsun... ...yani ben bu fakir kardeşiniz falan... ...bu sözleri de incelemek lazım... Değerli ya tevazuda bile kibir olabilir... ...bir tür gizli evet. kibir... Evet. ...yani ucubun çeşitlerinden... ...birini de gazali... ...ya da böyle tarif evet. ediyor... ...yani şeytan direkt riya... ...riya yaptıramıyor sana... Evet. ...ucub kılıklı yaptırıyor bunu evet. bu sefer... Evet. ...bu şimdi böyle konuşunca da... ...üstad bazı kardeşlerimiz... ...ya yaşanacak gibi değil o zaman bu din... ...gibi Helaline öyle değil... ...daralttınız... ...yani ben de diyorum ki o zaman... ...hangi nefesin senin önemli değil... ...kısabiliriz bunu diyorsun... Yeah. ...yani her nefes çok değerli... ...hayatın her hatası çok tehlikeli... ...hangi nefeste tıkandıysa burnun... ...o zaman öleceksin... ...dolayısıyla Gazali sana... ...Rahmetullahi Ali... ...çok ekstra şeyler söylemiyor... ...yani uçuk Bunda şeyler söylemiyor... ...farkındalık önemli mi hocam... ...yani... Ya ben bir şeyi ihlal ettim. Mesela hayatın çok e, teferruat alanları ya da ne bileyim çok farklı alanları. Diyelim ki aileyle ilişkiler, çocuklarla ilişkiler. Ne bileyim çalıştırdığınız insanla ilişkiler, trafikteki ilişkiler. Yani buralarda ya ben mesela işçimin hukukunu ihlal ettim. Yani ne bileyim. Gibi bir şey yani Oğlumun hukukunu ihlal ettim Size bir ara hukukunu... verin de size bir örnek vereyim Ondan sonra buyurun. siz devam edin buyurun, buyurun. Misafirlikte bir hak hukuku olabilir mi Elbette olur tabi Ev sahibi misafire Çay ikram etmese kıyamet günü Sorulacak mı Sorulacak tabii. Evet. Hadis ne diyorsa ya hadis-i şerif Allah'a ve ahiret gününü iman eden Misafirini ikram, ikram etsin, etsin. <gülüyor> e Geldi adam mesela ben size geldim Çay ikram etmediniz Hiçbir bir yani yok. Yani onu da şimdi Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi. Yani kimsen? bu sorulur senden demek değil mi? Evet. evet. Soru ahirette sorulacak. Nurettin hoca gelmişti de bir çay bile ikram etmemiştin. Hasta değildin, evinde sıkıntın yoktu. Kalksın çabuk gitsin diye ikram etmemiştin. Müsafir açısından sorun olur mu? Olur tabi Ben yarın dersim var. Radyodaki program için hazırlık yapıyorum. Son yarım saatim kaldı. Geldin, oturdun, gitmiyorsun. <gülüyor> Yaprak kardeşim bu derse hazırlayayım sonra çay içeriz diyorum e Ben bir muhabbete geldim diyorsun Ben de hazırlanmadan radyoya geliyorum Bu da bir hak evet. Yani misafirin hakkı var Ev sahibinin ağırlayan Hayat bu kadar ince hocam Bu farkındalık <gülüyor> sorunu buradan kaynaklanıyor evet. Karma ve karışık bir hayat yaşamak istiyoruz biz evet. Gözümüzü kapatıp yaşamak istiyoruz Arabamızın freni olmasın Hep gaza basalım istiyoruz şunu e, e, sorunun devamında farkındalığın kaybolması hocam, bilgisizlikten mi geliyor, hassasiyet eksik, eksilmesinden mi ileri geliyor? Yani Müslümanlığımızı bizim dar alanlara sıkıştırıyor olmamızdan mı ileri geliyor? Her şeyden önce çevreden ileri geliyor hocam. Evet. Yaşadığımız çevre bizi etkiliyor. Evet. Çok etkiliyor hem de. Yani bir Müslüman ee, mesela Almanya'dan gelen bir kardeşimiz e, ezanla beraber dini hassasiyetinin ortaya çıktığını algılıyor. Halbuki biz burada ezandan bir şey etkilenmiyoruz yani ezan evet. yani bize göre o kadar. Fakat Allah sesini hoparlörden duymanın bile bir farkındalığı oluşuyor. Ee, her şeyden önce çevre. Çevre çok önemli hocam. Yani... ...günahların yok kabul edildiği... ...bir çevrede yaşamakla... Ya. ...gençler bunu yanlış yapıyorsunuz... ...bu Allah'ın yasak ettiği bir şeydir... ...diyen bir hoca efendinin... ...bir şeyh efendinin himayesinde... ...on haftada bir gördüğüm bir ortamda yaşamak... ...çok farklı bir şey... ...yani eşlerin birbirlerine... ...senin hakkında benim hakkım diye... ...tartışmaları başka bir şey... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamış... ...değil miydi diye konuşmaları başka bir şey... ...yani... Kendi nefsimizle baş başa kaldığımız ortamlar Kaymaya başladığımız ortamlardır Birbirimize Rabbimizi ve ahireti hatırlattığımız ortamlar ise Ayağımızın sağlam bastığı ortamlardır Dolayısıyla birinci sorun çevre sorunudur evet. İkinci sorun da dini bize endeksleme sorunudur Bu çevre sorunundan bence biraz daha bahsedelim hocam Yani o zaman İslam yani bir toplum içerisinde ferden e, kendi yani yaşayabileceğimiz bütünüyle e, ihya edebileceğimiz bir şey değil de bir toplumsal yani bir iklim haline gelmesi gereken de bir şey. Buna da Müslümanın kesinlikle çaba göstermesi gerekiyor. Günü mağsadık evet. sadıklarla olun beraberliğimize şekil veriyor Allah Teala. Sadıklarla beraber olacağız. Yani hocam ne kadar. Bir insan sabredebilir. 100 arkadaşından 98'i namazsız. Bir e, insan ne yani. kadar namaz ciddiyetini koruyabilir? Yani her namaz vakti 99 kişiden ayrılacaksınız. Kopacaksınız yani ben ve siz ben hiç etkilenmeyeceksiniz. Hiç etkilenmeyeceksin. Hiç etkilenmeyeceksin. Yani ben şöyle bir örnek vereyim hocam. Benim konuşmamda Karadeniz lehçesi görüyor musunuz? Yok şu anda bir şey yok. Yani eski programlarda mesela. Yok yok yani hayır. Ama sizinle beraber Trabzon'a gittiğimizde benim lehçem orada siz dikkat etmiştiniz. Lehçem oralı oldu. Evet, tabii ki. İçimde var olan bir şeyi hemşerilerimle oturunca. Kontrol Ge geliyor diye. Kendini kontrol edemiyorsun orada. Evet. Çevre bu işte. Evet evet. Çevre, ben annemle konuşurken. Ee, herhalde İstanbul lehçesini yüce yüz koruyacağım desem kadıncağız artistik yaptığımı yani <gülüyor> ona karşı bir kibir yaptığımı zannedecektir evet. bu yanlış bir şey yani yanlış bir şey dediğim benim o inatlaşmam yanlış Tabii. arkadaş da bu Yani ya ara... ana dilini konuşacaksınız ortam onu gerektiriyor <gülüyor> evet. doğallık bu evet. öbür türlü sunni bir kimlik evet. ortaya çıkarmış oluyorum Günahlar da böyle hocam yani namazı terk eden bir ortamda ne kadar dayanabilirsiniz siz bir ay üç ay beş ay anneniz uyardı oğlum namazı bırakma altı aya çıktı bu yani kesin etkileneceksiniz sigarada da böyle namazı terk etmede de böyle herkesin e, krediyle ev aldığı bir ortamda siz niye kulübede oturacaksınız ki hocam siz de bir fetva bulup siz de alacaksınız bir, bir krediye bulaşacaksınız bu sebeple Allah'tan söz eden, haramdan, helalden söz eden ve dini kendisine göre şekillendirmeyip aslına göre anlatan bir arkadaş dünyadır hocam. Dünyada evet. var olan bir cennettir o. Evet. evet. Aksi de öyle. Eğer yani siyasetçi de olsanız böyle hocam. Siyasetçisiniz ama arkadaşlarınız size sürekli batılı örnek veriyor. Siz İmam-ı Azam'dan ders görüp gelseniz bile değişmek zorundasınız. Etkilenmek zorunda. Bazı şeyleri hatırlattığınızda da sen orada mı kaldın hala? Evet. Bu niye orada mı kaldın oluyor? Biz gittik oradan çünkü. Gittik oradan. Gittik yani. oradan. Ama kandil akşamları herkes duygusallaşıyor. Evet. Ya da işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum yıl dönümü oldu mu herkes dindarlaşıyor o zaman. Neden? Şeytan bundan bir sakınca görmüyor. Peygamberinizin doğduğu gün siz de doğun diyor nasıl olsa onu doğduğu yerde bırakacaksınız. Ertesi gün başkası olacaksınız. Başkası, o gün de başkasıyız. O toplantıda sadece evet, sembolik evet, bir gözyaşı evet. akıtılıyor. Dolayısıyla doğumdan bir etkilenme bizim doğumumuz değil onun doğumu. Evet. Bizim evet. hayatımız devam ediyor rutin akışında. Yani burada güzel bir şey söylüyorsunuz. Yani mesela Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in ...doğumunu, veladetini konuşuyorsa... ...kendi doğumumuzu... bize doğummalı o. Evet. Yani cennete yürüyen evet. bir ayak bize getirmeli. Evet. Ve kafamız yeniden doğumalı ise... ...muhteşem bir doğum bu. Evet. Öbür türlü... E, İsa Aleyhisselam'ın da... ...doğumu ile ilgili mesela... İsa Aleyhisselam'ın doğumu konusu... ...Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in... ...doğumundan daha fazla konuşulur bizde. Kur'an konusu bu çünkü. Evet. Efendimizin doğumu Kur'an'da ayet değil... Evet, evet. Ama İsa Aleyhisselam'ın doğumu Kuranda ayet, Süre Hazreti Meryem. Evet Süre annesi konuşuluyor Efendimizin annesi Kuranda konuşulmuyor. Dolayısıyla eğer doğumsa söz konusu olan İsa Aleyhisselam'ın gene defalarca ayet üzerinden konuşuyoruz, teravide okuyoruz, mezarda okuyoruz. Evet. Yani ben şöyle doğdum diyor. Efendimiz Allahü Aleyhisselam'le ilgili öyle bir ayet yok. Sadece ashab kiramın nakillerinden, siyaret bilgisinden onu öğreniyoruz. Musa Aleyhisselam'ın doğumu Kur'an konusudur. Evet. Bebekliği Kur'an konusudur. Bebekliği. Eğer bir peygamber doğumu söz konusuysa bizimkinden fazla öbür peygamberlerin adı var ortada. Buradan yanlış da anlaşılmasın. Ne mi? yanlış ee, anlaşılacak böyle? Peygamber değişikliği mi? Yok. Ha yani e yani ...önemsememe gibi... gibi ...haşa öyle bir haşa, şey olur mu? Evet. Konumuz o, o doğum kunduğa sarılmak değil... Hı, bize ...nübüvvet ne doğumu... ...nübüvvetinin doğumu... Evet. ...yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...peygamber olmasaydı 40 yaşında... ...biz onun doğumu ile ilgili bir bilgimiz olacak mıydı şimdi? Kureyş'te nice... ...Varakatüb-i mesela... ...Efendimizin hanımının amcası... ...veya akrabası... ...onun doğumu ile ilgili bir bilgimiz var mı? O da hanif bir insandı... Evet. ...ne doğdu ne öldü bizim için bitti... Efendimiz 40 yaşında nübüvete geldiği için 40. yaşına değer verdik evet. biz. Yani aksi takdirde şeytan bizi oyalıyor. Doğum töreniydi, ee, işte ölüm günüydü, şu göründü. hicretiydi mesela. Ee, biz hicretiyle ilgili Efendimizin tören yapıyoruz. Halbuki Efendimiz ne buyuruyor? Asıl hicret günahları terk etmektir diyor. Evet. Dolayısıyla bankadaki faize son vermedikçe Efendimizin hicretini konuşmanın ne anlamı yani var? Yani bu törensel. E, ilişkiler yerine değil mi hocam? Yani İslam'ı e, hayatımızın her alanına taşıyacağımız e, konu çok daha önemli. Çok yani, daha hayatı bizim içinde, ahiret içinde. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İstanbul'a getirirsek işe yarar. Evet. Medine'de doğdu, Medine'de öldü, Şam'a gitti, geldi. Bunlar bizim kurtarıcımız değil kıyamet günü. Evet. Yani Allahu Teala'nın hiçbir emrinin Cari olmadığı bir evde sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ile ilgili bir tören yapılmış olması. Ben örneklendireyim o zaman madem burayı açtık. Mesela Ebu Leheb e, kıyamet günü azap görecek. Niye? Müşrik olarak öldü. Yani bir rivayette azabı bir gün hafifleyecekmiş. Efendimizin doğduğu gün cariyesini göndermiş git hizmet et diye. Yani Ama cehennemden çıkmayacak yüzde evet. 99 dokuz düşecek ateşi misal evet. yani yani bu değil ki biz bu düzeyde kalamayız ki bağrımıza bastığımız bir peygamberimiz ama duygusal olarak değil itikad olarak duygusallık da o itikadın altyapısında var olacak tabi yani Efendimiz sallallahu aleyhi e imanımız mesela konumuzla ilgili olsun ben günde 70 defadan fazla istiğfar ediyorum diyor 100 defa istiğfar ediyorum diyor yani ne günah işledin ya Resulallah nereden istiğfar ediyorsun ki yani ama, ama istiğfar diye bir gündemi yani. var Resulullah'ın günde... bir Müslüman hiç mevlut Kandili kutlamamış olsa diyelim böyle bir kaba geldi kaba gitti diyelim bir Müslüman evet. vay be peygamberim günde yüz defa istiğfar ediyorsa benim gibi bir adam bin etmem lazım deyip oturup bütün günah, bütün günahlarından istiğfar etse bu hadisle amel etse evet. kim kazançlı hocam tören yapan mı bu istiğfar Sen eden işte, ahiret hazırlığı asıl odur yani Budur. Asıl Işık alıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleriyle amel ettiğimiz zaman ki bizden onu istiyor. O evet. evet. O zaman ortaya şu çıkıyor hocam. Tövbenin bir felsefesi var bir de kendisi var. Evet. Felsefesi kendisinden meşhur tövbenin. Ne Senin, demek felsefesi hocam? Yani felsefesi şu demek insanlar sinirlenince tövbe estağfurullah şimdi konuşturacaksın beni. Diyoruz ya Anadolu evet, evet. kültüründe. Bu bir felsefe işte aslında tövbe ettiği yok üstekte konuşacağını söyleceğini söylüyor yani. Yani bir şey olarak girmiş. Yuvarlama yani. cümle. Tevbe ki... diye bir yuvarlama evet, cümle. Bir Hayır adet olarak değil. girmiş. Tevbe söz değil. Bir... girmiyorsun. Silkiniştir tövbe. Ha, Silkiniyorsun. Çok güzel, çok güzel. Silkinip üstünden atıyorsun yüklerini. Evet. Yani üstünde o günah yükünü tutmamaya tövbe demek lazım. Bu yüzden tövbe sözlü bir eylem değil. Kalbi bir. Realiter evet. bir eylemdir. O yüzden tövbeyi konuşurken biz tövbe etmek dediğimiz zaman üç şey kastediyoruz. Bir, kesinlikle pişmanlık hissiyatı. Evet. Hem askerlik hatırlarını anlatıyorsun. Kırdığın çanakları orada zevkle anlatıyorsun. Hem de tövbe ettim sonra diyorsun. Niye anlatıyorsun madem tövbe ettin? Evet. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anla anlatmamak da lazım. Efendimiz ne buyuruyor? Yani Allah herkesi affeder de bir gün diyor. Günahını teşhir edenleri affetmez diyor. Evet. Halbuki biz ne diyoruz? Tövbe felsefesine dönüştüğü için Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım diyorsun. Evet. Asıl onu saklayacaksın. Allah bilsin başka kimse bilmesin. Öyle şey olur mu ya? Evet. Allah rahimdir, Kulunun settardır. Örtüyor kulunu. İnsanlar sektara haline de şahit <gülüyor> getiriyorsun. Yani buğdum duymazlık bu. <gülüyor> evet. Yani Allah biliyor sen de bil. zararı yok. Sanki Allah'ın bildiğinden bir zarar gelmez gibi haşa sünmaşa gibi bir büyük Pişman. bir pişmanlık. Kavrulma diyeceğiz. Ciğerin kavrulacak. Hmm. Ne yaptım ben? Bu bir yakıştı mı bana deyip. Ne yaptım İki, ben? Pişmanlıkla beraber silme. Onunla bağı kesme o günahla. Bu ikincisi. Ve sözlü istiğfar ediyorsun. Eğer kul hakkıysa o kul hakkıyla da helalleşiyorsun. Dörtte çıktı. Evet. Ben burada bir örnek vereceğim. Çok soru soruyor gençler hocam. Hem hoşlanıyorum hem rahatsız oluyorum sorularda. Mesela şimdi diyor ki hocam biz işte fakültede tanıştık. Bir kız arkadaşla e, çok e, yanlış bir iş yaptık diyor. E, sonra da Pişman olduk tövbe ettik. Büyük bir hata bize yakışmadığını anladık. Bunu tövbemizi yaptık. Yine buluşuyoruz. Ne yapalım hocam şimdi? İşte bu tövbenin felsefesi. Zevkinden vazgeçmiyor. Günahın kaynağını kurutmayı düşünmüyor. Ama tövbe ettim diyor. Bu nasıl tövbedir ki? İlk buluşmadaki o kayagan zemin daha güçlü bir şekilde duruyor şu anda. Daha küçük bir şekilde şöyle demesi lazım biz yani demesi lazım derken öyle olsun diye değil şöyle olsaydı doğruydu biz. Yani böyle bir şey olduysa şöyle tevbe edilebilir ha, diyorsun. Onu söylemek evet. istiyorum. Biz bir yanlış iş yaptık bir arkadaşla bir genç delikanlı bir genç kızı yanlış iş yaptık. Sonra da Müslüman olarak Allah'tan hayal ettik o ve ben o şehri terk ettik. ...bir daha buluşmayalım diye telefonlarımızı da... ...istiğfar ettik. O günden... ...sonra ben 20 kilo zayıfladım. Annem babam da beni hastaneye... ...götürdü ölüyor çocuğum diye. Ee, hatta... ...onun isminin... ...harflerini bile duymak istemiyorum. O da nefret etti. Ben de nefret ettim. Yani bu tövbe... ...işte hocam. Hmm. Gerçek bu. Yani gözünü... ...arkaya bakıyorsun ben gidiyorum... ...diyorsun. Hasretle gidiyorsun o zaman. Yani... ...mesela mecburen otobüse binerken... ...el sallar, arkaya bakar... ...filan yolcular... ...niye ayrılmak istemiyorsun... ...bu ayrılık ama buluşma ayrılığı o zaman otobüsteki... Evet, evet. ...tövbe böyle bir tövbe olduğu zaman... ...melekler buna gülerler... ...yani sembolik olarak söylüyor... ...meleğin gibi. Yani ...böyle tövbe olmayacağını biliyor mu? ...bunu tövbe diye kaydetmiyorlar... ...tövbe pişmanlıktır... ...terktir ve... ...ciddi bir şekilde... ...söz vermektir Allahü Teala'ya... ...bunu bir daha yapmayacağım diye... Hocam sizin demin o e, yani TV'den tipi anlatırken çizdiğiniz tablo hani çok hayalci bir tablo gibi geliyor yani yani o hale e, nasıl gelmeli insan yani o psikoloji nedir ki o tipi çiziyorsunuz? Elbette size. ben hayalvarı. Hayır hayır yani ya. e, şimdi hakikaten o kadar e, sıradanlaştı ki bu ilişkiler. ...o kadar sıradanlaştı ki... Yani ...genç erkek, genç kız... Şu ...bu ilişkileri... ...yani orada neyi idrak etmesi lazım... ...gencin... ...yani söylediğiniz manada bir... ...bir psikolojik sıçrama... ...gerekiyor orada yani... ...yani ne yaptık biz... ...yani bir felaket yaptık biz... ...cehennemi söndürdük hocam, yani, cehennem evet, yanmıyor... ...yani o psikolojiyi... ...cehennem yanmıyor evet, hocam, evet. saunaya çevirdik... ...cehennemi, terler evet. çıkarız biraz... Cehennemden korktuğumuz kadar biz Allah'ı biliyoruz demektir. Evet. Yani 50 yaşında bir insan, 50 senedir elektrikle yaşayan bir insan. Çıplak kabloya ne kadar tutar hocam aklı başındayken? Tutmaz tabii. Sudan yani öyle İlk bir. İlk defa görüyorsa elektriği anlamaz tabii. ancak konum. delilik o yani. Yok aklı başında bir adam tutar mı? İndirde etmek istemiyor. Evet, tutmaz. Cehennem asgari o düzeyde olmalı bizde. Evet. Evet. Söndürür... Yani günahla ilişkiyi, yani böyle korkmadığımız cehennemden, hasretinden bize gözleş akıtmayan cennetten bir düzeyde bulunuyoruksak eğer yani bizim cennet ve cehennem algımız böyle var çok güzel işte ashab gram seviyormuş dediğimiz düzeydeki bir cehennem, cennet Allah'a iman düzeyimizi gösteriyor var bu iman elhamdülillah ama aktif değil. Ahirete iman. Ahirete iman, dirilmeye iman. Ve bunu biz en iyi müşahhas göreceğimiz yer yakınımızı gömdüğümüz andır. Evet. Mesela en yakınımızı gömerken ona ağlıyoruz da gittiği yere ağlamıyoruz hocam. Öldüğüne ağlıyoruz. Evet ama Al ölecek insan ağlasak da ölecek. Halbuki onun gittiği yerin endişesine ağlıyor olmamız lazım. Hmm. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sahnesi çok meşhurdur. Bir sahabi defnedilirken mezara hazır değilmiş. Efendimiz de çömelmiş de o mezarı bek kazılmasını bekliyor. Sahabe diyor ki o arada ağlamaya başladı diyor. Ağladığından akan gözyaşları o oturduğu yerde toprağın üstünde gölcük oluşturmuş. Allah, Demek 3-4 damla değil aktı. Evet, evet. Sahabe de tabi... ...ne yapacaklar orada... ...bir yandan mezarı kazıyorlar... ...onlar da ağlamaya başlamışlar... ...duygusallık yükselince... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...buyurmuş ki... ...kardeşlerim... ...şuraya mezarı gösterir... ...şuraya hazırlanın ne olursunuz demiş... ...şimdi... Hocam peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölen sahabiyi ağlamıyor orada evet, evet. O sahneye ağlıyor evet. Halbuki Yani burası var burası bir gerçek Bu... Burada başınıza ne geleceği düşünün Halbuki kendisi cennet bahçesine Hı -hı. girecek Hı -hı. Girdiği Hı -hı. yer cennet bahçesi Kendisi gömüldüğü zaman cennet bahçesi Evet. Ravzatüm, Ravzatüm dediği yazıl cennet Yani cennet bahçesinde duruyor Ama ümmetinin gittiği yerin endişesine Ağlıyor. Ahirete doğru gidiyorsun. Berzak alemi sonsuz. Biz ise ölenimize ağlıyoruz. Ölenimizin haline ve bizim o hale düşeceğimize ağlamıyoruz. Mesela eskilerin dualarında hocam şöyle bir cümle var. Rabbim bu gittiği yerde ona rahmet et. Biz onun haline düşünce bize de rahmet et. Evet, evet. Yani kendimizi... Onunla beraber... Bu, bu işte o şuurdur. Kaybettiğimiz şey hocam ölüm korkusunu bile kaybettik. Ölmekten bile korkmuyoruz. O kadar ki ölümüne yarış yapan bir insanlık haline geldik hocam. Yani motorsikletle bir yarış yapıyor ki kurtulması mümkün değil ondan. Paraşütlü paraşütsüz atlıyor. Balonla atlıyor. Öyleyse ölümle yarışmak zevk vermeye başladı bize hocam. Neden? Çünkü doktor kurtarır ölsek bile diriltir bizi solunum yaptırır suni solunum yaptırır diye kendi kendimize ölüme karşı bile fermanlar çıkaracak hale geldik. Sıkıntımız çevre sıkıntısıdır. Bu çevre bizi e, dünyevileştiriyor sürekli. Ölümü öteleştirdiğini zannediyor. Halbuki hiç kimse bir dakika öteye gitmiyor. Hani öyle iman ediyorduk değil mi? Evet. Bir dakika uzamıyor ölüm diyorduk. Tabii Ama yaşadığımız çevre izlediğimiz filmlerimiz, oturup kalktığımız arkadaşlarımız bize hep ölüm ötesini e, unutturan arkadaşlar oluyor. Ölüm ötesini unutunca cehennem korkusu azalıyor. Cehennem bir sauna'ya dönüyor böyle. Çok fazla terletirler bizi herhalde orada gibi düşünüyoruz. Daha da ötesi bir su istimar olarak beni şeyh'im kurtaracak kesin diyoruz orada. Beni hocalar kurtarır ve hatta e, Türkiye'den geldiğimizi anlatırsak indirim yaparlar gibi neuzubillah böyle söylemesi bile riskli şeyleri düşünüyoruz. Ashab-ı ödü patladı gittiler. Bu tarafa doğru geldikçe garantili ahiret gelmeye başladı. E, Ebu Bekir radıyallahu Ömer'in radıyallahu anh vefat ederken sözleri insan çıldırtıyor hocam ya. Yani o kadar övüyorlar Ömer'i de vefat esnasında bırakın onu bırakın onu diye, baş başa kalsam yani günah Sevap denkliği olsa yeter bana diyor. Ya. Öbür taraftan biz de Ömer gibi olsak da <gülüyor> cennetin garantisi olsa diye düşünüyor. Sahabe de öyle düşünüyordu. Ömer gibi olsak da cennetlik olsak diye. Radıyallahu anhum cemiyan. Burada ciddi bir hata ahireti eritme hatasıdır hocam. Evet, evet. Cehennemin gücünü eritiyoruz. Dünya cennetlerinin cennet kapasitesini aldığını anlamıyoruz hocam. Yani bizim yeşil bahçelerimiz, çimlerimiz cennet güzelliklerinden kırpıyor gözümüzde, gönlümüzde. Sıkıntı burada ve çok daha kötüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin havz Kevseri'nin sevdası azalıyor bizde. Slogana dönüştürüyoruz onu. Evet. Halbuki oradan içeceğim su, bütün susamışlığımızı giderecek hasreti, yani o sevda, o özenti, o beklenti hiç sönmemeliydi içimizde. ...bu toplamından işte tövbe etme gereksinimi azalıyor hocam. Evet. Ateş o kadar tehlikeli olmayınca tövbeye de gerek kalmıyor gibi oluyor. Hayır, tövbe günlük hayatımızdır. Yer yer namazdan da önemlidir. Çünkü namazı da götürecek tövbesizlik. Evet. Böyle tehlikeler var. Yer yer birbirimize bir tövbe istiğfar edelim derken... Mesela özellikle böyle sufi meselesi olurdu. Bilip üzere her ne ki Vakı ve sadır olduğu ise diye. kere ciddi olsa yeterdi evet, değil mi? Evet. Yani yapanlar ciddi yaptıysa ne olur? O bir sözünüz oldu, bir cümleniz. yani günlük istiğfar diye hocam. Yani mesela her gün günün muhasebesi. Nasıl bir tevbe disiplini olmalı bir Müslümanın hayatında. Şöyle birkaç dakikada. Şimdi evvela hocam Seyyidül İstiğfar diye bir duamız var. Evet. Seyyidül İstiğfar. Bu Seyyidül İstiğfar mübarek bir dua efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu şuurlu istiğfar edenin günahlarından mağfiret edileceğini söylüyor. Allahümme ente rabbil alemi. Ana ve ala ve Abu Bunu bir defa Arapçasından Peygamber Aleyhisselam'ın lisanından çıktığı gibi ezberleyeceğiz. Erkan Yayınları'nın bastığı Riyazu Salihin'de çok güzel tercümesi var. Evet, Narin evet. bir tercüme. O tercümeyi de okuyabiliriz. Şöyle tavsiye edebiliriz günlük olarak hocam. Bir, bir de, de bunu herhalde işte tercüme dediniz. Hani kelime kelime ruhuna sindirmek için tercümenin evet, katkısı evet. var. Ama tercüme etmeden de bu büyük bir tövbe diye okuyanı Bazen da faydası var. şöyle oluyor hocam. Mesela hutbelerde falan dua ediliyor. Hani böyle, böyle makine hızında. Yani okuduğunu bitsin şu gibi. Ona ben doğanın edebiyatı bakıyorum. Yani, Edebiyat hocam. Bu, bu işte istiğfarı da belki. Var. Yani. Onun için siz eskiden yapılıyordu dediniz. Halbuki şimdi de yapılıyor. Mesela tasavvuf meclislerinde buyurun arkadaşlar bir istiğfar edelim evet. diyor. O muhakkak yapılıyor. Bizden de bir hamil olsun bakalım. Hani çıkarken yardım toplanıyor ya meclislerde. Evet. Buyurun bilir. Adamlar. Onun bir anlamı yok hocam. Evet. Sadece şu anlamı olur. ...salihlerle oturup kalktığın için sevap kazanırsın. Evet. Ayrı bir mesele. Ama tövbe ve istiğfar içten gelmeli. İkiye ayıralım hocam. Bir, ben size bir yumruk vurdum. Bu bir kul hakkı. Akşam oturup istiğfar etmek, Seyyidül ül istiğfar okumakla kapanmaz, kapanmaz bu hocam. Evet. Bankada faiz dururken kapanmaz o. Tövbenin bir kere cürmü meşhut olanı, belli olanı... ...o kapatılacak, o yara kapatılacak önce. Yüzüm devreden çıkacak. O, onu devreden çıkaracağız. Onun dışında... ...bir tane kırdığımız yüzlerce çanak olabilir. Heh, o zaman... usulü yatsın namazından sonra... E, ...bu şekilde bir... E, ...istiğfar edip... ...yatmak lazım. Hayır yatsından sonra... ...oturuyorsak biz... ...mümkünse Müslüman yatmadan önce... ...sikidül istiğfarı okuyup... ...ondan sonra Rabbim... Bugün bir sürü ticaret yaptım. Şunu yaptım. Bariz bir şey hatırlamıyorum ama arada senin gördüğün benim bilmediğim şeyleri de afiret buyuruyor Ya Rabbi. Sabaha beni temiz çıkar. Bu günahlarla uyumak istemiyorum demeli. İstiğfarı en azından bu şekilde yapmalıyız. Evet. Ama bundan da alası hocam dili istiğfarlı bir zatın meclislerine katılmak lazım. Allah'ı hatırlatan, cehennemden uyaran, cennet sevdamızı hatırlatan salih insanlarla oturup kalkmak lazım. Oturuyorsun kendin zaten ticaret yapıyorsun. Akşam oturduklarında günlük ticareti borsa değerlendirmesi yapıyorlar. E Biz ziyarete gidiyorsun orada da para konuşuluyor. E sen o zaman kendi dünyanı köreltiyorsun. Evet. En azından böyle bize kaplıca gibi tedavi yapacak haftada bir hiç olmasın 15 günde bir elini öpüp duasını alacağımız salih insanların kıymetini bilmek lazım. Onların çevresine de bu zatı dünyaya bulaştırmayın. Son numune bu kalsın bari deyip evet, o, zatı evet. o, zatı o zatı da korumak lazım hocam. O zatı da korumak yani. lazım. Evet. onun dünyayla meşgul olmamasını sağlamak lazım. Çünkü onu kaybettik mi biz kendi çeşmemizi kuruttuk hocam. Evet. Oluyor. evet. evet. Hocam teşekkür ederiz. Sağ Sağ Allah razı olun. olsun. Değerli dinleyiciler İslam'dan hayata ölçüler programındaydık. Nurettin Yıldız hocamla ben Deniz Ahmet Taş getiren. Tevbeyi konuştuk. Rabbim tev çok tevbe edenleri, çok temizlenenleri sever e, buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. İnşallah onlardan oluruz. E, hayatı, kalbi, dünyası, toplumu, çevresi tertemiz insanlardan oluşan bir mümin olma gayreti için dua ediyoruz. Allah'a emanet olunuz, hayırlı günler diliyoruz.